¡Gracias! Kainat bugün 11 Haziran Salı yıl 2013 ay 6 gün 162 Hızır, 100, e, Hızır 37 1434 Hicri Şaban 2 1429 Rumi Mayıs 29 Toprak Bayramı Yemek listesi gün 162 Piliç Yahni, Kabak Böreği, Çoban Salatası ve Meyve Büyük Saatli Marif Takvimi Abi herkes Açık Radyo Burası 94.9 ve Açık Gazete Açılışını yaptık For What It's Worth Çalıyor Buffalo Springfield'den. havada da bir şeyler Var diye başlayan Çok önemli bir şarkı ve Burada Açık de olan Olandışı bir Açık Gazete yapma durumundayız çünkü Gelen haberlere göre Polis müdahalesi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 sayılabileceği yani dolma bahçe Beşiktaş civarında polis araçları yetmeyen görevli e, yazan üzerlerinde görevli yazan araçlarla e, polislerin taşınmakta olduğunu gördük. Hatta trafik tıkandı buraya gelmekte de biraz e, güçlük çekmiştik. Belliydi. Evet şu anda meydandan Taksim meydanından e, sis bulutları gaz bombasının attığı sis bulutları diye yayı, yayılıyor. Göstericiler polise müdahale ediyorlar. Polis de e, anıtın etrafında bir çember oluşturmuş bir şekilde gelen müdahaleleri karşılıyor. İstanbul valisi amacımız müdahale değil anıt ve çevresindeki pankartları temizlemek demiş. Kendisi de e, böyle bir açıklamada bulunmuş açıkçası. Şu anda e, tomolar ilerliyor. Etraftaki pankartları temizlemek için ya da valinin anlattığı ki, tabirle böyle bir durum var. Evet bu sabah açık gazeteye hazırlanırken gördüğümüz şeylerde topladığımız bilgilerde esas itibariyle şeyler vardı müzakereler vardı. Evet müzakereler Gezi Parkı'nda flash gelişme diye verilmişti. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç'ın, Başbakan Erdoğan'ın Taksim Gezi Parkı konusunda bazı topluluklarla çarşamba günü görüşeceğini söylemişti ve ilk ağızda da akla gelen maalesef bu tarzda görüşmelerin, görüşme haberleri geldiği zaman insanın aklına muhakkak hemen arkasından gelecek başka bir müdahale fikri de vardı yani yapılan bakanlar kurulu toplantısının ardından uzun süredir yapılmıyordu gazetecilere açıklama yapan Arınç toplantıda Avrupa Birliği ile ilgili sürecin ve Gezi Parkı olaylarının değerlendirildiğini söylemişti Gezi Parkı eylemleri ve sonrasında gelişen olaylarla ilgili olarak hükümet içinde bir müzakere açtıktı diyor İçişleri Bakanlığı briefing verdi diyor Emniyet Genel Müdürü daire başkanları Alınacak tedbirler vesaire ee, başbakan tarafından, başbakanımız tarafından talimat olarak arkadaşlarımıza iletildi. Esasen sayın başbakanımızın Türkiye dönüşünden itibaren bu konudaki düşüncelerini ifade ettiğini biliyoruz diyor. Önce İstanbul'da yapılan Merkez Karar Yürütme Kurulu toplantısı, MKA2 toplantısı. Sonra da Adana ve Mersin'deki konuşmaları daha sonra Ankara'ya. Dönüşlerinde büyük kalabalıkların kendisini karşılaması ve onlara hitaben yaptığı konuşmaların içeriğini hepimiz biliyoruz ve geçen hafta sonunda önce Ankara'da sonra İstanbul'da da legal mitingler yapılacaktır demiş legal miting ne demek bilmiyorum yani bütün e, illegal mitingin yapılacağı gibi bir açıklama ya da başka yapılan toplantılara illegal mi kastediliyor bilmiyoruz. Havaların karşılaması gibi bilir belki de. Olabilir. Evet yani bu mitinglerde de Sayın Başbakanımızın Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu olumlu şartları tekrar ifade edeceğini bu olaylar başladıktan sonra bugün geldiği nokta itibariyle geçirdiği safahati ve bugün artık Türkiye'nin huzur ve sükununa karşı kanunsuzluklar yasa dışı eylemlere karşı yapılması gereken tüm işlemlerinde bitirildiği bir hafta sonunu görmüş olacağız diyor. Ve şöyle de devam etmiş büyük bir tahribat gözlenmektedir diyor Taksim'de ve Kızılay'da gruplar zaman zaman toplanmakta. Sloganlarla ellerindeki pankartlarla düşüncelerini ifade etmekteler. Bir takım aşırı gruplar ve illegal örgütler de bu toplantıları bahane ederek çevreye zarar vermektedir. Bu çevre sadece kaldırımdan veya bankomatlardan veya oturulan banklardan ibaret değildir. Bunların içerisindekilerden sizlere bir bilgi verilmişti diyor. Ambulanslardan tutunuz, polisin araçlarına kadar, özel ticari araçlardan özel araçlara kadar ve maalesef pek çok iş yerinin tahrip edilmesine kadar büyük bir tahribat gözlenmektedir diyor. İş yerleri tahribatı konusunda fazla bir bilgimiz yok. Türkiye bunu yaşamamalıydı demiş. Gerçek bu olayların büyümesine yol açan gerçek amacı ne olduğunu Az çok bildiklerini, bu konuda yapılması gereken işleri de hükümetin tek tek tespit ettiğini bildirmiş. Vatandaşların huzur ve sükun içinde, güven içinde olmalarını diliyor. Çarşamba günü de görüşme olacak diyordu. Yani Türkiye'de artık yasa dışı eylemlere kesinlikle izin verilmeyecek ve bunlara karşı kanunun üzerimize koyduğu görevler mutlaka yapılacaktır iyi niyetle başlandığı söylenen eylemler konusunda eğer konu çevre duyarlılığı ise eğer konu insan hakları ise eğer konu demokrasi ise bunları konuşmak ve bunları muhataplarımızla tartışmayı gerçekten isteriz şeklinde konuşmuş ve Başbakan Erdoğan'la görüşmek isteyen gruplar bulunduğunu belirtmiş ilk günden beri bulunan bazı toplulukların talebi üzerine kendilerine randevu ver vermiştir Başbakan Zannediyorum bir kısmıyla çarşamba günü görüşmeler yapacaktır, bir kısmıyla farklı zamanlarda bir araya gelecektir. Onlara işin gerçeği anlatılacak, onların da düşünceleri Sayın Başbakanımız tarafından dinlenecektir. Yani işin gerçeğini bir taraf biliyor diyor Arınç, gerçek tarafı bu görüşmeye katılacak olanlara anlatılacak diyor. Ve onların da o düşünceleri başbakan tarafından dinlenecektir diyor. Ee, tüm taleplere de demokratik bir olgunlukla yaklaşacağımızı, bunları demokratik bir olgunlukta karşılayacağımızı ifade edebilirim. Güvenlik boyutu önemli, mali boyutu, dış itibar boyutu önemlidir. Bunlara zarar verecek tüm eylemlere karşı da güvenlik güçlerimizle istihbaratımızla yetkili amir ve mevkide bulunanlarla mücadelemizi sürdüreceğimizi halkımızın huzur ve güvenlik içinde bulunmasını ve bundan memnuniyet duyacağını söylemek istiyorum diyor. Ee, ve Çarşı grubundan da bahsetmiş taraftar grubu sözcüsü Bülent Ergenç'in Ergenç'in Gezi Parkı'nda bıçaklandığı da hatırlatılmış ve taburcu olurken Taksim Gezi Parkı'nda alkol satışı yasaklansın sözlerine ilişkin bir değerlendirmesi sorul sorulmuş Arınç. Burada bu saatten sonra içki içilmesin dedikten sonra maalesef bıçaklandığını belirtmiş. Türkiye bir ibret olmalıdır demiş. Nedense e, Arınç şöyle konuşmuş. Bu Gezi Parkı'nda bu Taksim'de yaşananların asıl kimler tarafından provoke edildiğini Asıl kimlerin hangi kötü amaçlara uymak için bir şekilde iyi insanları kullandığını göstermektedir diye bir çarşı grubu bu gösterilerden tamamen çekilmektedir demiş. Böyle bir durum var fakat müdahale şu anda gerçekleşmekte. Evet saat 7.30'da başlayan bir müdahale bu. Toma ve Akrepler eşliğinde polis taksim meydanına girmiş ve polisin Tarafından yapılan açıklamaya göre de Atatürk Anıtı ve AKM'deki pankart ve resimleri kaldırılacakmış polisin bu müdahalesiyle. Tabii bu müdahale yaptıktan sonra polis alanı aynı şekilde bırakacak mı yoksa tekrardan geri mi dönecek geldikleri yere. O ayrı bir mesele. Bununla alakalı herhangi bir bilgi yok. Meydanda iki yerde de Türk bayrağı asılmış. Bundan bahsediliyor Radikal'in son dakika haberinde. Ve anons geçiyormuş. Polis sürekli olarak hiçbir şekilde Gezi Parkı'na müdahale yapılmayacak amacımız... Anıt çevresinde düzenleme yapmaktır şeklinde bir anons yapıyormuş. Polis ve Akrep, e, Toma ve Akrep e, beraberliğinde böyle bir müdahale varmış. Saat 7.30 itibariyle Taksim Meydanı'na girmişler. Bu sırada eylemcilerin de zaman zaman Molotov at, kokteyli attığı görülmüş. Taksim çevresindeki tüm barikatların kaldırılması için Harbiye ve Kasımpaşa'da Çevik Kuvveti konuştuğunda belirtiliyor. Bir başka müdahale de olabilir. Yani bu sadece polisin şu anda yaptığı açıklamayla alakalı ka olmayabilir. Harbiye ve Kasımpaşa civarında çok sayıda çevik kuvvetin olduğundan bahsediliyor. Ee, bir müdahalenin durumu da yaşanabileceği aynı şekilde mevzu bahis. Bunun e, izlenmesini nereden, e, nasıl yapabiliyoruz? E, bu sefer biraz daha e, insaflı gibiler galiba medya organlarımız. NTV'den canlı yayında e, Tomalar'ın, Taksim meydanında nasıl su fışkırttığını, nasıl suyla müdahale ettiğini görebiliyorsunuz. AKM'nin önünde toplanan insanlar var. Gezi Parkı merdivenlerinin önünde toplanan insanlar var. İki toma kurulmuş olan barikatlara ve barikatların arkasındaki direnişçilere sert bir şekilde müdahale ediyor tazelikli suyla beraber. Ee, şimdilik görüntü bu galiba Taksim civarında şimdi... Anlat'ın etrafında polisler var. Çevik kuvvet polisleri konuşlanmıştı en son. Onu tekrardan bir görebilirsem size aktaracağım. Ama e, polis saat 7.30 itibariyle Taksim Meydanı'na Akrepler ve Tomalar'la beraber girmiş durumda. Evet. Hakimiye'nin önünde de Çevik kuvvet polisleri var. E, bir yandan barikatların arkasındaki direnişçiler var. Televizyondan gördüğümüz kadarıyla. Ve e, Son durum bu diyebiliriz şimdi. Polis eylemcilerle görüşmeye e, görüşmüş, görüştü diyor da e, yaptığı anonslardan bahsediyor herhalde NTV'de. Çok sayıda sivil polis olduğu da görülüyor. Evet, AKM'ye de. de girmişler galiba. AKM'de herhangi bir şey kalmamış. Ee, bayrak kalmamış. Pankartlar kaldırıldı, yer yer gerginlik yaşanıyor şeklinde geçiyor NTV'de. Böyle bir durum var. Milliyet Gazetesi de e, veriyor... Canlı yayın olarak bir de ona da e, bakalım farklı bir şey görülebiliyor mu? Canlı yayınlıyoruz diyorlar da. E, Milliyet Gazetesi'nden de polis Taksim Meydanı'na girdi. E, polis ekipleri Taksim Meydanı'na girdi. E, eylemcilerle Gümüş Suyu'nda karşılaşan e, polis kuvvetleri biber gazı ve plastik mermiyle müdahalede bulunmuş. E, ardından... E, taksime doğru harekete geçmişler ve anonslardan yine atılan e, gaz bombalarından ve polisin yaptığı anonslardan bahsediliyor. E, mutlu vali mutlu da. Polis yetkilileri de zaten e, hem Gümüşsuyu hem de Tarbiye tarafından taksime gireceklerini ama müdahale olmayacağını, gezi parkında müdahale olmayacağını bildirmişti. Gezi parkında. Ee, şöyle de özetleyelim, Gezi Parkı'na müdahale etmek zaten çok e, farklı bir e, sonuç doğurabilir. Evet, kesinlikle. Yani gezip Parkı'nda çok sayıda e, farklı görüş, kesim, yaş ve cinsiyet grubuna mensup insan çadırlarını kurmuş durumdalar. Orada 13 günden beri orada konuşlanmış durumdalar. Yaşıyorlar kütüphaneleri müzeleri müze dedikleri yerler kütüphane dedikleri kesim, kesimler var hatta bir bostan var orada ve farklı bir yaşama biçimi de kurulmuş durumda orada evet yani ben biraz şaşırdım açıkçası polis biraz e, saat itibariyle geç kalmış genellikle saat 5 buçuk ya da e, gün doğumunun hemen öncesinde saldırıyordu bu sefer saat 7 buçukta saldırmış 2 saatlik bir aradan bahsediyoruz ama şu anda iki toma gene meydanın etrafında göstericilere müdahale ediyor. Polisler meydandalar. Çevik kuvvet polisleri. Neyin ne olacağı benim gördüğüm kadarıyla belli değil. Yani polisin orada kalacağı belli değil. Göstericilerin meydandan çekileceği henüz belli değil. Ama bir çatışma ve gerginlik süreci hakim. Evet genel durumun bu şekilde devamına da bakalım. Evet, validen bir açıklama var. Vali şu şekilde konuşmuş, İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada. Gezi Parkı'nda çevreci bir sahiplenmeyle başlamış olan gösterilerin bilahare ulaşmış olduğu nokta bütün milletimizi derin kaygı ve üzüntülere neden, neden olmuştur. Bu kapsamda Gezi Parkı'na ve Taksim'de ağırlıklı olarak geceleri toplanmalar sürmektedir. Hmm. Mevcut durumun demokratik tutum ve davranışlarla sürdürülmesi hiçbir engel kısıtlama ve Hiçbir engel ve kısıt, kısıtlama söz konusu değildir. Ancak özellikle Atatürk Anıtımız ile Atatürk Kültür Merkezi binasını tamamen örten farklı döviz, pankart, afiş, flama ve resimler, resimler görünüm olarak toplumsal tepkileri, ciddi eleştirileri ve hoşgörü bulutlarını zorlayan tutumlara sebebiyet vermektedir. Hatırlıyorsunuz MTV'de son sürü göstermişti o pankartları canlı yayında. Bu olumsuzlukların yanı sıra bir kamu binası olan Atatürk Kültür Merkezi'nin adeta işgal altına alınmış gibi, görü gibi bir görümle bulunmektedir diye yapmış açıklamasını. Bu durum binanın inşaat mahalli olması nedeniyle buraya zaman zaman giren göstericiler açısından çökme ve düşme risklerini de beraber, beraberinde getirmektedir. Bu münasebetle ülkemizin imajını dünya kamuoyunda da olumsuz etkileyen, toplumumuzu tepkilere sebebiyet veren, aynı zamanda gezi parkında bulunanların da mesaj ve gayesini asla uy uyuşmayan, ki Gezi Parkı'nda olanların mesajlarını da almışlar galiba. Ne demek istediklerini biliyorlar. Hatta çelişen, Gezi Parkı'ndaki mesajlarla çelişen bu görüntülerin kaldırılmasına karar vermiştir. Bu kadar kolay mıydı Gezi Parkı'ndaki insanların mesajını almak? O da ayrı bir hikaye. Bu nedenle bu sabah saat 8'den itibaren güvenlik birimlerimiz sadece bu pankart, döviz ve resimlerin kaldırılmasına yönelik bir çalışma yapacaktır. Bu çalışmayı Gezi Parkı'na ve Taksim yönelik bir boyutu kesinlikle yoktur. Gezi Parkı ve Taksim'de bulunan hiçbir kişi veya gruba yönelik bir faaliyet söz konusu olmayacaktır. Bu kapsamla sınırlı olmak üzere yapılacak çalışmada güvenlik birimlerimize yardımcı olunması, her türlü yanlış anlama ve yorumlama sebebiyet verebilecek propagandalar itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla arz olunur diye bir şey, açıklama yapılmış. Evet varlık açıklamasını dinleyelim. Evet. Hala müdahale devam ediyor. Müdahale devam ediyor. Şimdi bir parça girelim. Ondan sonra anlatmaya devam edeceğiz. Evet. Bir kez daha tekrar edelim. Burası Açık Radyo. Ve Taksim Gezi Parkı'ndaki 14. gününde bugün ikinci haftası biterken bir sabah polis müdahalesi gerçekleşti. Fakat valilikten yapılan açıklamayla bunun sadece meydandaki heykelin etrafında ve bir de Atatürk Kültür Merkezi üzerine asılmış olan pankartları siyasi temizlemek. pankartları, afişleri temizlemekten ibaret oldu. Taksim Meydanı'na da Gezi Parkı'na da hiçbir kişiye ve duruma müdahale amacı taşımamak olduğu söylenmekte evet. Açıklanmıştı. Bu gelişmeleri takip etmeye takip edeceğiz. A Perfect Circle'dan Imagine adlı parçayı dinleyerek devam ettik. Açık Gazete özel açık gazete oldu bugün. Burası Açık Radyo 94.9 ve Taksim'den Taksim'e yapılmış polis müdahalesinden bahsediyoruz. İstanbul Valisi'nin yaptığı bir açıklama var. Onun e, bir kez daha tekrar edelim. Bu sabah 8 itibariyle e, çeşitli kesimlerden, gümüş suyundan ve halbeye tarafından galiba taksim meydanına girilerek e, ciddi bir e, müdahale yapıldı. Bazı şu anda da canlı yayından TV'den görebildiğimiz kadarıyla şeyi seyredebiliyoruz. E, Malatof kokteyli atan e, birkaç kişinin üzerine polis. Tomar aracı polis sıkarak hem Molotov kokteyllerinden çıkan ateşleri söndürdü hem de e, o, oradaki insanları büskürttü e, Taksim meydanında e, esas müdahalenin esas itibariyle e, Atatürk Kültür Merkezi'ne yapılacağı ve aynı zamanda da o heykel civarındaki şeylerin, e, pankartların kaldırılacağı kaldırılacağı söylendi. Bu konuda bir e, garanti verdi. Şimdi meydandan görüntüler de e, görüyor. Fazla bir insan yok zaten. Bir takım polis e, toma araçları toma denilen toplumsal olaylara müdahale aracı denilen Hı. Yarı zırhlı yarı tank gibi araçlardan ikisi görünüyor meydanda. Evet. Polisle nayıfleşmeye başlamış gibi duruyor. Mesela Taksim'de polisin anonsu gazdan etkilenen arkadaşlardan özür dileriz şeklinde yapılıyormuş. Böyle durumlardan bahsediliyor. Ee, Amacımız müdahale değil diyor. İstanbul valisinin açıklaması anıt ve çevresindeki pankartları temizlemek diyor. Gezi Parkı tarafından herhangi bir e, e, görüntü yok. Şu anda Taksim meydanıyla e, ilgi. Bu arada Taksim, e, dün e, Arınç'ın yaptığı açıklamayı da söylemiştik yeni bir şeyle ilgili olarak. O da Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç'ın açıklamaları vardı. Hem hoş olmayan bir takım taraflarının bulunduğunu ama esas itibariyle bir müdahale yani bir görüşme de olacağını söylemişlerdi. Fakat şimdi bu müdahalenin şu anda da gene bazı grup ve insanları polis basınçlı suyla kovalayan insanları görmek mümkün olabiliyor. Evet e, metronun açık olduğu, taksinin metronun açık olduğu söyleniyor fakat gaz bombası atılıyor. Biraz geçmiş deneyimlerden hatırlarsak metroda gaz bombasına yakalanmak e, bunu solumak kapalı alanda önemli ve kritik sağlık e, durumlarına tekabül ediyordu. Eğer e, dinleyicilerimiz varsa eğer taksi metrosunu kullanacak olan bir müddet daha e, bu fikirden vazgeçmeleri ya da yapmamalarını önerebiliriz belki de. Evet yani bir müdahalenin e, sabah erken saatler yedi itibariyle bir müdahalenin bütün şeyleri belliydi. Fakat e, ne şekilde bir müdahale olacak konusunda bir fikrimiz yoktu. Şimdi oldu eylemcilerin e, e, de görünmediği bazı bayrakların yalnız toparlanıp alındı. E, kaldırılmış, kaldırılmakta olduğu da görülüyor. Evet tam da müzakerelerin başlayacağını söylendiği e, günün öncesinde yapılan, e, günlerin öncesinde yapılan bir şey bu. Evet ama müzakerelerin zaten esas itibariyle şimdi onu da söyleyeceğim. Yani e, şimdi şöyle demişti hafta e, sonunda önce Ankara'da sonra İstanbul'da legal mitingler yapılacaktır demişti Bülent Arınç. Ve toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa uygun olarak belirtilen mahallelerde ve belirlenen usul ve süre içinde. Ee, büyük bir tahribat var. Türkiye bunu yaşamamalıydı gibi şeyler söyledikten sonra Arınç Gezi Parkı eylemleriyle ilgili olarak Başbakan Erdoğan'la görüşmek isteyen gruplar bulunduğunu belirtmiş ve başbakan bu olayların başında bulunan ilk günden beri burada bulunan ilk günden beri bulunan bazı toplulukların talebi üzerine kendilerine randevu vermiştir. Zannediyorum bir kısmıyla çarşamba günü görüşmeler yapılacaktır. Bir kısmıyla farklı zamanlarda bir araya gelecektir şeklinde. Bir açıklama yaptıktan sonra da onlara işin gerçeği anlatılacak gibi bir cümle de kullanmıştı. Yani bir, onların da bu konuda talepleri olan grupların işin gerçeğini bilmedikleri e, e, ve onlara gerçeği hükümet tarafından, hükümetin başı tarafından anlatılacağı gibi bir ibare kullanılmıştı. Onların da düşünceleri, sayın başbakan tarafından, başbakanımız tarafından dinlenecektir diyordu. Ve demokratik bir olgunlukla karşılayacağımızı ifade edebilirim demişti onların düşüncelerini. Güvenliği vurgulamıştı. E, somut deliller var elimizde demişti. Sadece bir tek delil değil. Ama yargı süreci içinde bir siyasi değerlendirme noktasındayız. Bugünden bunları tek tek ifade etmek doğru olmaz. Ama olayın hem iç hem de dış boyutu üzerinde gerçekten ciddiyetle duruyoruz. Çünkü diyor bu olaylar adeta bir merkezden planlanıyor gibi yayılıp organize bir hareket haline gelmiş. Yani yine böyle bir dış mihrak bir merkezin planlaması olarak ifade edilmiş. Ama sadece bu değil diye devam etmiş. Arınç Türkiye'de de muhtelif çevrelerin bu konuyu olduğundan daha fazla büyüterek daha çok tahribat sağlanmasına yönelik hazırlıkları var. Bunları bütün kurumlarımızın dikkatle incelediğini ve konunun süratle bir sonuca ulaşacağını söyleyebilirim demiş. Sonuca ulaştık dediğimiz anda da olayın dış boyutları veya güvenlik istihbarat boyutu sizlerle paylaşılmayabilir ama biz ne yapılması gerekiyorsa o konuda kamuoyunu aydınlatacak bir çağrıda bulunabiliriz demiş. Yani ne yapılması gerekiyorsa onu yaparız diyor. Evet bu ne yapılması yapılma denilen şey galiba şeyden başladı. AKM'nin önündeki posterlerin kaldırılıp Türk bayraklarının dikilmesiyle polisin müdahalesiyle başlamış galiba bu durum. Ee, bir şekilde monotof kokteyli atan insanlardan bahsediyorlar ama bu insanların kim olduğuna dair herhangi bir bilgi yok. Kameralar yani canlı yayına hemen girdiler. de dahil olmak üzere. Bütün, yani, bütün televizyonlar canlı yayına girdiler. Ee, böyle bir müdahale sürüyor şu anda meydanda bir, e, göstericiler ve polis arasında yaşanan e, gerginlik var. Ama yani bu pankartları temizlemek için oraya geldikten sonra Taksim meydanına dokunmayacağız demek e, ne manaya geliyor? Ben o kısmı anlamadım açıkçası. Yani pankartları temizleyip tekrardan aşağı mı yiyecek polisler? Dolmabahçe tarafına. Yoksa gene meydanın etrafı ablukaya alınıp çevrilecek mi? Bu da dokunmak olmayacak mı Taksim'e? Bu da ayrı bir cevaplanması gereken soru gibi duruyor. Ama şu an itibariyle müdahale, polisin yaptığı müdahale devam ediyor. Böyle bir durum var. Yani bir şekilde nereye doğru evrileceği tam olarak kestirilemeyen bir durum. Evet. Bir ara verelim. Konuşmaya devam edeceğiz. Açık kaste Evet açık radyobu sesi buçaeda yoğun. Hani Di Franco'dan dinliyorduk. Sen tarafını seç, hangi taraftansın diye. Bu sırada e, taksimde e, bir e, müdahale oldu polis tarafından e, gaz da, da kullanıldı. E, Hala devam ediyor bu müdahale? Ama e, taksim e, İstanbul valisi. Sadece pankartlara müdahale edeceğiz ve kişilere, kimseye müdahale edilmeyecek dedi. Biz de şimdi mücella yapıcıyla konuşuyoruz. Dayanışmanın da bir parçası olan akademisyen mücella yapıcı bu acil durumda ilk defa konuşuyor. Bir medya organıyla, bir açık Radyoyla Merhaba Mücella Hanım, siz oradaydınız galiba. Evet, ben... Parka gidip e, gençlere hani yardım etmek istedim. Zaten ben de 11 gündür evime gidemiyorum. Evet. E, fakat yola çıktığımda talimhane tarafından doğru çok ciddi bir gaz yanımda da çocuğum vardı. Çok ciddi bir gaz saldırısının içinde kaldım. E, ben biraz kalp problemleri olan bir kadınım ama alıştım burada.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 Ben istersen size, hani size sormadan e, tabii, tabii. bazı bu... şeyleri bahsedeyim. Şimdi bakın, Taksim'de Yanışması biliyorsunuz bu plan değişikliğinden sonra bir buçuk yıl önce neredeyse kuruldu ve Taksim'de Yanışması'nın sekreterliğine sekreterliğini yasına bütün orada katılan örgütlerin temsilcileri TİMOP, Mimarlar Odası İstanbul Büyükken Şubesi ile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 Yeniler halinde gittik belediyeye, itiraz dilekçelerimizi verdik. Orada bizi soğukta beklettiler. Davalar açtık. Yüz bin lira aşkın imzalar topladık bu süreç içinde. E, hatta artık o imzalar biliyorsunuz ne hale geldi. Milyonlar oldu. Evet. Ve en sonunda e, çok usulsüz olarak, çünkü bu Topçu Kışlası projesini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 Reddi diyoruz dedi ve dedik ki yahu kardeşim burası nasıl bir devlet? Ve inanılmaz bir şey. Hiç inanamadım. Reddi reddediyoruz lafı üzerine yüksek kurul hiç görevi olmadığı halde ancak kararı tekten gözden geçirmelisi için kurula yardım eder ya da bir gerekçeyle bu kararı reddeder. Kendi kendine.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 Kurulun kabul ettiği şey ortadadır, açıktır. Kurul bu kurulun kararını reddetmiş, Avan projeyi kabul etmiştir ancak henüz bu Avan projeye dair herhangi bir uygulama projesi yoktur. Ayrıca kurul belediyeye sadece Cumhuriyet Caddesi emri vakiye getirildi diye Ben bir de kurul gözlemci üyesiyim. Bu çok önemli.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 Polis bunu yapan ama. hani Polis sadece gaz çıkıyor. Saldıran o siviller. Ondan sonra diğer arkadaşım benim üzerime yaptı. Kalbim var. Biliyorlar. Bir şey olmasın diye o arkadaşımı da Cem Tüzündür çekti siviller. Boynuna bastılar. Ve gördüm Ondan sonra orada binlerce kişi oldu. Ve artık yani artık bu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 yani başka çaremiz yok. Çünkü dinlenemiyoruz. Şimdi ondan sonra biz şunu dedik. Cumhurbaşkanıyla ile görüşme talep ettik. Ve dayanışma bileşenlerinden Tıbbi, KF, AY, JESB ve Türk Tabipler Birliği ve sekreterya olarak biz Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası bir heyet teşkil ettik ve Cumhurbaşkanını bakın Cumhurbaşkanı'na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 Bugün 13, bu 13'te bir bugün 13'te bir basın, basın açıklaması var şu anda da bayağı gene karışmış gibi Çok gözüküyor korkunç, büyük Buradan bir duman var. Buradan ben talep ediyorum pankartları toplay, çekilsinler gitsinler biz o pankartları da toplarız barikatları da hale yola koyarız polis kardeşleriniz sizi koruyacak bunu kimse yemez gülüm. Çok teşekkür ederiz Mücella Hanım. Tekrar görüşmek üzere. Halkla dalga üzere. geçmesin. O esprilere bir baksın. Evet, çok... O esprileri yaratan halk bu numarayı yemez. Onun için vali mutsu da uy uyuyamıyorsa Allah aşkına istifa etsin. Bak ben uyuyamıyorum. Taksim'deyim. Evime gitmiyorum. Ona tavsiyem devlet memurudur. Tayyip Bey'in valisi değildir. Devletin valisidir, Mesleğine eğer o da şerefiyle vicdanı arasında sıkışmasın herkes. Bir lafım daha var, CNN'de, Türkte konuşan akil tarihçi e, bilim insanına lütfen bizim mesleğimiz hakkında aklen kesme. Çok... O tarihine baksın, tarihi de çarpıtmasın. Mimarlık meselelerini mimarlar. ...mimarların profesörleri konuşur. İ, Akillik böyleyse... I, ...aman yarabbim. I, Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Rica ederim. Açık Gazete. Evet şu anda... ...Açık Radyo'dasınız. 94.9 Mücella yapıcıyla konuştuk. Taksim Dayanışması'ndan. Yüksek Mimar. Ve e, bu...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 ...bir genel okumasını yaptı. Bugün de... E, on, ...saat 13'te... E, ...öden sonra... Bir de bir basın açıklaması... ...olacağını belirttiler. Biz de gelişmeleri takip etmeye... ...sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Açık Gazete. Ah Ahmet merhaba. E, bu açık... E, ...radyoda... E, ...şimdi sabahki 8'den beri... ...devam eden...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 daha genel bir talebe genişleyen bir talebe daha kapsayıcı bir talebe genişletmek bir siyasal mücadelenin artık sonucu olmak gerekir. Diğer taraftan zannediyorum Gezi Parkı merkezli bir işgal ve pazarlık hükümetle bu konuda müzakere hükümetle bu konuda görüşmelerin yapılması ve Gezi Parkı projesinin iptal edilmesinin sağlanması Taksim meydanının sürekli bütün meydanın yani araç trafiğine sürekli kapanmasını gerektirmeyen bir, bir durum bence bu, bu önümüzdeki günlerde de zaten Böyle bir gelişmeyi oradaki barikatları oluşturan kişiler de büyük ölçüde tasarlıyorlar da zannediyorum. Bu hükümetin böyle bir temizlik harekatını aniden başlatması ve bence bir gene zorlamayla iş çözme mantığının bir yansıması. Ee, ama Gezi Parkı'nın içinde e, direnişin e, ve işgalin ve Gezi Parkı'nın park olarak kalması hareketinin e, simgesi olarak devam edeceğini e, umuyorum. E, bundan sonrası tabii oradaki arkadaşlarımız karar verecekler. Evet aynen öyle. Gezi, Gezi Parkı için başbakanlığa davet edilecek bazı isimler belli oldu gibi e, haberlerin de çok e, yani şeyden de... E, spekülatif olduğu ortaya çıktı mücella hanımla yaptığımız konuşmada en azından şeyle ilgisi olmadığı yani dayanışma taksim dayanışması ile ilgili kendisinden çok yapıyor. basit aslında çok basit taksim dayanışmasının getirdiği öneri paketinde birinci talep ana talep hepimizin katıldığı talep oradaki meydandaki insanların onayladığı talep Gizli parkının park olarak kalması talebi. Evet. Bunun aslında Başbakan'ın insanlarla görüşmek, müzakereler etmek ya da ihtiyacı yok aslında. Yani şu o talep o kadar açık biçimde dile getirilmiş durumda ki ve o gelişmeler, bu e, toplumsal e, gerginlik hali Başbakan açısından o kendi bileceği şey ama en azından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 proje aynı zamanda. Evet, aynen yani Burada, öyle. Burada e, hükümetin hakikaten e, elinde çok büyük bir fırsat var. Kimse kapitalizmi lağvedelim, e, para ekonomisine son verelim, hükümet istifa etsin, başbakan e, istifa etsin diye bir talepte bulunmuyor. Sokakta bağıranlar elbette bunun sorumluluk anlamında bağırabilirler. Ama Gezi Parkı, pardon, Taksim Dayanışması'nın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 direnmek kadar iktisadi sonuçları olmayan bir şey. Yani hakikaten çok küçük. Dolayısıyla irasyonel insanları da herhalde öfkelendiren, daha da fazla öfkelendiren ve gelen de bunun bu kadar irasyonel bir e, olay üzerinden, bir e, direnme üzerinden olması. Ama siz şimdi e, hemen uzatmayayım sözü, Taksim Meydanı'na yönelik. Yönelilme. Evet. Peki. Abi. Çok teşekkür ederiz. Daha Görüşmek. gelsin.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 Taksim Meydanı'ndaki ve Gezi Parkı'nın etrafındaki son durumu öğrenmek üzere Yiğit Atılgan'a bağlıyoruz. Kendisi programcımız ve orada bu konuların içinde yer alan eylemcilerden birisi. Merhabalar Yiğit Atılgan. Merhabalar. Evet biraz son durumla ilgili olarak orada gözlemlerini rica edebilir miyiz? Ee, şöyle, e, ben 8'e doğru e, vardım. E, Arka sıra serverlerden çıkarken orada bir gaz müdahalesi vardı. E, bir araba yanıyordu. O kadarıyla meydandaki pankartları toplarken, işte şu anda mesela taktım arası, tamamen pankartta da Hiçbir şey yok üzerinde. E, i̇nsanları uzak tutmak için atıldı. E, AKM'nin önünde birçok polis var e, sıra sıra. Meydanda tramvay duvarı önünde çok doluşmuş e, polisler var. Onun dışında esas şu andaki müdahale talimhane tarafında oluyor. Oradaki simit sarı ve oradaki betonluk alan üzerinde oluyor. Bir takım göstericiler aşağıda biraz polisle birebir çatışma halindeler. Taş atılıyor ama çok sınırlı bu. Yani Gezi Parkı'ndaki insanların dinde biridir belki yani. Daha da azdır belki. 15 kişi, 20 kişi, 15 kişi falan var herhalde. Onun dışında herkes yukarıdan iktidariyle davet ediyor Gezi Parkı'nı. Fakat polis de yuhalanıyor bu esnada.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 Parkta e, biraz parodi gibi algılanıyor. Sanki e, barış polis taşıdan gösterici e, oyunu, tiyatrosu sermiyor gibi biraz. Parkın içinde ise çok bir panik yok. Ha, şimdi ee, bir de onu soracaktım. Parkın e, içindeki durum ayrı. Ona da bir değinelim. Söyleyeyim. Ya, ben 5 e, dakika için önce dolaştım parkın içerisinde. Gazete okuyanlar da gördüm. Kahvaltı yapanlar da gördüm.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 Ve aşağıdaki sınırı sayıda işte polise bir şeyler atan insanları atmayın, durun, yapmayın, oyuna gelmeyin. Ya oyuna gelmeyin değil, yani o minvalde şeyler söylüyorlar. Yani benim gördüm tadıyla var böyle bir müdahale, evet. Evet, bu, ama yani şimdi pankartların sadece kaldırılmasıyla sınırlı bir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 Düşünmeden edemiyor. Yani, zaten buradaki insanların teyakkuz halinde olmasının durum, yani teyakkuz halinde olmasının sebebi de o. E, çünkü yani vali şu anda diyebilirim ama siz, siz de görmüşsünüzdür. Geçtiğimiz çatışmalarda işte bir hafta, on gün önceki yaşanan olaylarda on dakika içerisinde bile bir de psikoloji değişiyordu. Ne olacağı belli olmuyordu. O yüzden yani vali mutlunun sabah gelip buradan hoparlörle e, bu müdahale parka olmayacak demesi insanların etkili ne kadar yeterli bir e, garanti, ne kadar yeterli bir söz. O konuda şüpheyim açıkçası. Yani burada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 Herkes kendisine verilen rolü oynuyor ve e, günlerdir e, birbirine zıt tezat açıklamalar yapılıyor. Demeçler deviliyor. Yani iktidarın zaten pozisyonun sürekli çelişkili olduğu için e, çeşitli işte o, çeşitli aktualan açıklamalarından. Yani burada kimin sözüne güveneceğiz de zaten.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 Katılıyorum bir de şey duydum galiba sabah hiçbir olaylara vermeyen çeşitli ıı, ana akım iyi televizyon kuruluşları da varın işte size işte dokunmayacağız taş atmazsınız müdahale bulunmayacağız gibi açıklamalar vermiş bunlar hep kurgunun parçası gibi geliyor buradaki konuşmalarda. o yönde. Yani, aynı, aynı zamanda da canlı yayın veriliyor. Bir Aynen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 Merhabalar Güven Bey. E, günaydın Ömer Bey. Merhaba. Günaydın. Günaydın. Takip e, ediyorsunuz günaydın. herhalde. Ay. Küreselleşen bir dünyada zaten. Nerede olsanız anında görüntü mevcut. Şu Taksim'de de. E, panka. Zaten sabah ben gelirken şahsen de tanık oldum. taksi şoförüyle de aramızda zaten bunun kesin olduğuna dair bir mutabakata varmıştık bile. Yolda gelirken buraya. Evet saat yedi öncesinde çok ciddi miktarda yığılma vardı dolma bahçede ve beşiktaş civarında gümüş suyuna doğru da çıkan araçları da görmüştük trafik tıkandı bayağı tıkanmıştı oradan müdahale olacağı haberi e, ne biz kendimizden hissetmiştik nitekim oldu da saat evet e, 8 sularında. Şimdi de devam ediyor. Pankartların kaldırıldığı yer yerde gerginlik yaşandığı görülüyor. Canlı yayın yapan çok sayıda televizyon var bu sefer. Tabi magazinel boyutu da olduğu için çok ciddi bir şekilde izlemek mümkün. Molotov kokteyli atan bazı insanlar bazı bayrak sallayanlar görebiliyoruz. Bir de şey var tabii. Sis gaz bombasının sisi sık sık gidip gelmeler halinde yayılıyor. Siz bugün ne konuşacaktık? <gülüyor> ben bugün bağımsız medya konusundan belki gireceğiz diye düşünmüştüm. Çünkü bu Berlin'de bulunduğum araştırma enstitüsünde bir demokrasi çalışmaları grubu var. Onlarla küçük bir toplantı yaptık. Türkiye'de olan bitenlerin ışığında bağımsız medyanın önemi konusunda. Daha sonra da aslında gezi parkı direnişinin ortaya çıkarttığı yaratıcılık ve mizah konusundan da birkaç kaç örnek vermek istiyordum çünkü şu, şu yani bir taraftan endişeliyim çok sizde hepimizde bu işin sonu nereye varır devletin müdahalesinin Türkiye tarihinde genellikle ...iyi yerlere değil, çok üzücü yerlere doğru gittiğini hep gördük. Ben kendi yaşamım boyunca da bunu gördüm. Dolayısıyla endişelenmek için aslında çok sebep var. Öte taraftan şunu da söylemek lazım. Gezi Parkı direnişçileri şimdiden aslında tarihe geçtiler... Türkiye'nin olduğu gibi dünyanın da aslında sevgilisi oldular. Yani bu demokrasi araştırmaları grubundaki insanlardan ve diğer yurt dışındaki insanlardan edindiğim izlenim herkes büyük bir hayranlıkla hem kararlılıklarını direnişçilerin hem de orada birlikte bir yaşam kurma, inşa etme konusundaki yaratıcılıklarını e, mizahlarını, zekalarını e, herkes çok takdir ediyor büyük bir hayranlıkla izliyor e, buna karşı hükümetin yapıp ettiklerini hayranlıkla ya da hatta e, anlayışla karşılayan e, kimseye de rastlamadım dolayısıyla tarih önünde e, bu karşılaşmanın galibi ve mağlubu şimdiden belli e, çok açık seçik bir şekilde fakat e, ölen yaralanan, canı yanan başka bir sürü insan olmasın, e, üzücü olaylar yaşanmasın inşallah diye endişemiz bundan. E, ve, ve maalesef e, devletin sabıka kaydına baktığımız zaman endişe etmek için e, başbakanın diliyle de e, bunu birleştirdiğimiz zaman e, ben sizin anlayacağınız dilden de konuşurum falan gibi tehditleri düşündüğümüz zaman e, endişe etmemek de mümkün değil. Ee, ona karşı da geliştirilmiş biraz önce sözünü ettiğiniz gibi e, son derece yaratıcı mizahi cevaplardan birini de bir e, duvar yazısı olarak galiba gördüm. Şimdi artık o kadar çok şey görüyorum ki hatırlamıyorum duvar yazısı mıydı tuet miydi ya da ikisi birden miydi fakat Madem öyle anlayacağınız dilden konuşalım dedi. Çok güzel. Biz de bunu istiyoruz gelsin insanca konuşalım diyor mesela. Bence mükemmel bir evet. cevaptı ve anında geliyor bunlar. Anında gelişen gerçekten de dediğiniz gibi dünyada da çok büyük hem entelektüel düzeyde yazarların, çizerlerin, düşünürlerin, rakçıların, klasik müzik bestecilerinin vesaire ve felsefecilerin büyük desteğini aldılar. Hem de aynı zamanda da dünyanın dört bir tarafındaki aktivistlerin fevkalade ilgisini çeken bir durum. Yani en çok şikayet ettiğimiz bütün dünyada izlerken Occupy hareketlerini, Indignados'u ya da Idle No more gibi yerlilerin öncülük ettiği hareketleri, Latin Amerika'daki şeyleri, Şili'deki liseli araklanmasını filan, hep ortak alanların korunması için o yeniden o kaybedilmiş ortak varlıkların paylaşım alanlarının yeniden yaratılması çabasının beklenmedik derecede diyebilirim Türkiye'de birçok küçük gruplar halinde uğraşanlar bireyler de vardı ama birdenbire böyle patlamayla ortak alan kullanımı bir çeşit komünal yaşam işte paranın pulun öneminin olmadığı sadece Birbirine karşılıklı saygı, mizah, komşuluk ilişkileri ve en önemlisi de belki ekolojik bir evet. temel üzerinde kurulması. Evet. Doğrusu gerçekten çok çarpıcı ve iki dil arasında da çok büyük bir farklılık gözüküyor. Yani başbakanın gizlese de Arınç'ın bence biraz ikili, bir hayli ikili bir dil kullanıyor olması ile çok direkt sakin ve işte o 140 boşluktan boşluklarıyla beraber 140 karakterden oluşan tweet dili çok farklı tabi. Sahiden öyle yani başbakan da hükümette köhne bir geçen yüzyıldan kalma bir dil kullanıyorlar. Oldum olası belki devletin hep ...kullandığı bir dili kullanmaya çalışıyorlar... ...fakat... E, ...cevaplarını hep 21. yüzyıldan... E, ...alıyorlar ve ince bir... zekayla ve mizah duygusuyla... ...öyle cevaplar geliyor ki aslında... E, ...gezi parkı... ...direnişçileri... E, ...başbakanı... ...ve başbakanın söylediklerini... ...tefe koymuş çalıyor vaziyetteler... ...yani bir kabusa dönmüş... ...durumda aslında olay başbakan açısından... ...bakacak olursanız bir yandan... Bu da aslında tabii endişelendirici bir şey çünkü geçen hafta e, başbakan da kebir sendromunun çeşitli özelliklerinin e, baş gösterdiğini de e, söylemiştik. Öyle gözüküyor gerçekten yani bu sendromun e, tanılarından bir tanesi e, insanın kendisinin çevresindeki fanilere ya da halka değil yalnızca tarihe ve tanrıya hesap vereceği inancıdır diyor mesela üstünde gittiğimiz makale geçen hafta. Başbakan da açıkça böyle şeyler söylüyor. Ben Tanrı'dan Allah'tan başkasına hesap vermem dedi mesela. Evet yani bu kibir sendromu içinde sayılan kriterlerin çok canlı örnekleri herhalde yani. Evet. Twitter'dan da şöyle bir cevap almış. Birisi başbakan Allah'tan başka kimse hesap vermem dedi başka bir meslek mi düşünse acaba diye yazmış. E, sahiden öyle yani başbakan e, olan insanın e, böyle bir şey diyememesi de aklından evet, e, bile geçmemesi e, lazım. Evet sadece kendisini oy veren ve vermeyen halka hesap vermekten başka bir evet. merci olmaması lazım. Evet o zaman mesleğini değiştirmesi gerek. Şey de güzeldi evet. en e, en az 3 kedi sloganında. Evet evet öyleydi sahiden bir başkası da. Annem öğle namazını kılıyor, sonra da geziye gidiyor. Bittiniz oğlum siz diye yazmış. Ben de bunu en çok beğendim. Bir de madem bunlardan bir seçki sunduk, o son ağacı kesmeyecektik. Bu da aslında hepimizin yakından tanıdığı bir açık radyo ismi. Mahir Ilgaz'ın tweetlerinden bir tanesi. Herhalde e, o son kesmeyecektik diye belki e, düşünüyor olabilirler bir taraftan da. Evet, yani bence tabii e, olağanüstü nitelik taşıyan bütün bu iki dil arasındaki yani şiddet ve şiddet, e, sivil itaatsizlik ama işte, tamamen barışçıl sivil itaatsizlik arasındaki kontrastı en iyi koyan slogan işte başbakanı karşılayan yurt dışı gerisinden döndükten sonra karşılayan militan Güruh için Güruh'un söylediği işte yol ver geçelim Taksim'i ezelim'e evet. karşılık yol ver gidelim Taksim'i gezelim şeklindeki cevaptı ki olağanüstü buldum ben şahsen yani. Evet evet. Ee, son olarak da şunu söyleyeyim. Bu tür durumlarda aslında e, sahiden insan e, bir sınavdan geçiyor. Hepimiz bir sınavdan geçiyoruz. Yani Türk halkı olarak da hükümette, e, bakanlar kurulu da. E, burada zor zamanlarda belki belli olmayan e, ayrımlar e, çok keskin bir şekilde ortaya çıkıyor. Mesela e, başbakan demokrasiden ne anlıyor? İşte böyle ortalık günlük güneşlikken belki çok da farkında olmuyoruz. Ama biliyorsunuz bir zamanlar bir başka yere gitmek için kullanılacak bir vasıta falan olduğunu söylemişti. Öyle düşündüğünü artık sanmıyorum demokrasi için ama bir, bir tür çoğunluk tahakkümü olarak gördüğü açık. Ee, ...başbakanın... ...yani bir, bir tür çoğunlukçuluk... ...ya da bir çoğunluk fetişizmi var burada... ...ben e, çoğunluğu... ...alabilirsem sandıkta... ...ondan sonra ne istersem yaparım... E, ...diye düşünüyor... ...halbuki demokrasi bu değil... ...en temel e, kavramsal itibarla... ...demokrasi bu değil... E, ...en çok oyu alanın... ...en çok ahı alan insan haline de... ...gelmemesi lazım... E, Bunların filan farkında değilmiş gibi gözüküyor başbakan ve öyle olduğu için de durum tehlikeli bir hal arz ediyor diye düşünüyorum. Çünkü Taksim'de olan Gezi Parkı'ndaki işte zekice mizah dolu birliktelik hareketi eminim aslında bir taraftan uykularını kaçırıyor. Hükümetin ve sinir oluyorlar, anlamıyorlar. İşte anlamadıkları da aslında bütün söylediklerinden belli oluyor. Yani evet. faiz lobisinden işte dış mihraklara kadar saymadıkları şey kalmadı. 9 gözlerinin... tane tespit etmiştik. Bugün onuncusun da söyleyeyim. İlk söyledikleri oydu aslında dış dış ve iç mihraklardan onuncu da Cumhuriyet Halk Partisiydi. Bütün bunları örgütleyenleri. Yani dün sözümüz vardı da fırsat bulmuşken onu da bir onuncu var onu da yarın söyleyelim demiştik kalmıştı. Evet. Onu da ekleyerek yani faiz lobisi, içki lobisi, reklam lobisi, eğitim gayrimenkul dış sermaye taşeron, Türk iş adamlarız. Sadece İngiliz ve Alman hükümetleri, Lufthansa ve British Airways ve emrindeki Türk holdingleri Maşallah. ve solcular lobisi bir de tiyatro lobisi ki çok büyük bir e, Mehmet Ali, Mehmet Ali Alaboraya yapılmış çok evet. önemli bir komplo vardı. Onunla ilgili açıkladı oyuncu Mehmet Ali Alabora kendisine Twitter mesajları üzerinden nasıl bir kumpas kurulduğunu da Açıklayan evet. bir açıklama yaptı. Evet. evet e, peki daha söyleyecek şeyler var ama siz herhalde belki canlı yayından evet, e, biz Şimdi meydana tekrar bağlı ne Meydana dönseniz. Evet bir saat 10'da bir e, valinin bir açıklaması olacakmış. Bir de arkasından da saat 13'te de Mücella Hanım'ın söylediği gibi Mücella yapıcının 13'te de Taksim Dayanışması'nın bir açıklaması olacak. Onları da takip etmeye çalışacağız. Evet. Çok teşekkürler Güven Bey. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bölmek istiyorlar. Müfettiş. Bölmek istiyorlar. Kitleyi bölmek istiyorlar. Açık Bilinç güzel Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Evet Açık Radyo Burası 94.9 Açık Radyo'nun Açık Gazetesi de devam ediyor. Sabah 8 itibariyle yaklaşık 8 sularında Taksim Meydanı'na polis müdahalesi oldu. Barikatlar zaten uzaktan da görüldüğü şekliyle, yolda gelirken de görüldüğü şekliyle çok inanılmaz sayıda polis aracı, hatta yalnız polis değil, polise yardımcı olmak üzere el konmuş bir takım belediye araçları da vardı. Ve beklenen de tam ne kadar bekleniyordu bilmiyorum ama beklenen oldu ve müdahale yapıldı saat 8 sularında dediğim gibi ve şimdi valinin açıklaması da şu yöndeydi polis meydana sadece pankartları bir takım örgütlerin pankartlarını indirmek, için, indirmek geldiğini. için geldiğini söylüyorlar. Onun da illegal olup olmadığı tartışılabilir. Tabii. Evet an itibariyle e, anıtın etrafında polis çemberini alınmış durumda. Tomalar yer yer geziyor. Vali Mutlu da Twitter, bir Twitter mesajı yayınlamış. Gezi parkında bulunan gençleri seslenmiş. Sizi olaylara sokmak için gayret eden gruplara karşı dikkatli duruşunuz için size tekrar teşekkür ediyorum şeklinde bir ifade kullanmış ve biz ve onlar ya da siz ve onlar Şeklinde bir ayrıma gidildiği de görülebiliyor bundan. Görülebiliyor. İyi polis, kötü polis evet, ayrımının burada geçerli olduğu da söylenebilir. Ama öyle. yorum zamanı değil. Şimdilik daha çok yorumdan çok bakabileceğiz. Çok sayıda da sivil poliste etrafta, sivil polis olduğunu tahmin edebileceğimiz insanların da dolaştığını da söyleyebiliriz. Gezi Parkı'nda biraz önce de konuştuğumuz arkadaşlarımızdan gelen bilgi de şuydu öyle fazla bir yiğit mesela. Ee, herkesin tedirginliği olmakla beraber biraz gündelik hayatı, o Gezi Parkı'nda 12 günden beri devam eden kolektif hayatı, ortaklaşa yaşamında kahvaltılar nedenler e, kendi hayat tarzlarını koruyanların da olduğu görülüyordu. Ee, Şimdi şeye bağlanıyoruz. Mehmet Emin Kırşanlıoğlu'na Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nden meydanın oralarda. Merhabalar Mehmet Emin. Merhabalar. Ee, bize biraz gözlemlerini ve yorumlarını da aktarabilir misin lütfen? Sabahın, sabahın ilk saatlerinden beri işte burada Gezi Parkı'na Taksim tarafından müdahale olmaya başladı. AKM'deki bayraklar indirildi. Ee, sadece onlarla kalmadı. Tarlabaşı tarafından çok büyük bir gazla e, ve tomala, toma araçlarıyla e, ne kadar barışçı olduklarını anons ederek de gelseler hiç ortam barışçıl görünmüyor. Mesela şu an e, çok büyük bir müdahale var. Tarlabaşı tarafından, istiklal tarafından alana doğru. E, tabii ki alandaki gaz e, parkı da çok çok etkiliyor. İnsanlar yaralılara doktorlar yetişemiyorlar. Ee, daha çok insanların talebi tabii ki Gezi Parkı'nı e, korumak ve Gezi Parkı'nın çevresinde bulunmak ama polisinde provokasyonları hala çok net sürüyor çünkü tabi dibimize kadar geldiler ee, Gezi Parkı'nda çok tahrik edici oraya da gazlar arada geliyor ee, Ya inanılmaz bir şey var burada şiddet var peki şimdi ben o şiddetin niteliğini de sormak istiyorduk evet ee, yani bu tazikli basınçlı su ve sıkmaktan mı geliyor yoksa hayır inanılmaz bir gaz müdahalesi gezi parkını da etkileye. Şu an mesela ben AKM'nin gezi parkı bölümündeyim. Tarlabaşı tarafından göz gözü görmeyecek şekilde gaz bulutları geliyor. İnsanların ya üzerlerine gene ilk günkü buradaki yapılan müdahale gibi üzerlerine atmaya başladılar. Ee, ve e, bunun her şeyini altyapısını yapısını barışçı yollarla işte sadece gezi parkına dokunmayacağız e, ya hiçbir müzakere yapılmadan hiçbir demokratik yol izlenmeden e, böyle bir anlayış var şu an burada ve insanlar gitgide kalabalıklaşıyor, gitgide geriliyorlar. E, bununla ilgili de ya sadece açıklamaları size gezi parkına dokunmayacağız ama gezi parkının dibine kadar gelip gaz atmak hani ne kadar demokratik, ne kadar barışçı bir yol bilemiyoruz ama çok e, inanılmaz tahrik ediyorlar insanları. Özellikle Gezi Parkı'ndaki yani hiç Gezi Parkı'ndan alanın dışına çıkmayan insanlar bile şu an Gezi Parkı'nın etrafında bir kordon oluşturmuş durumda içeri girmemeleri için. Yani hiç güvenmiyorlar. Mehmet güvenseler Bey. insanlar, güvenseler burada parkın sınırlarında da kalabilirler belki ama şu an öyle bir güven de etkiliyor ya, yani güvenlik de yok. Öyle güvenlik güven... de yok, güven. Evet. Evet. De yok. Karşılıklı yani karşı... de yok. Evet. Evet. Ben de bunu soracaktım evet. Mehmet Emin Bey. Yani polis evet. olaylar duruldu derin, Polis anıtın etrafını çevirdi. AKM'nin önünü çevirdi. Evet, bu noktada evet, bir evet. gerginlik olmadan bir e, o Gezi evet. Parkı direnişi aynı şekilde oradaki e, durumda devam edebilir mi? Oradaki dayanışmada devam edebilir mi? Sizin görüşünüz nedir? Buradaki, bu buradaki durum tabii ki aslında bu şekilde de devam edebilir ama bu, bu kitle polise şu ana kadar yaptıklarından dolayı güvenmiyor. E, yani bur, buranın. Çıkışlarını, girişlerini kontrol altına aldıktan sonra, buraya giren insanları, çıkan insanları tahrik ettikten sonra buradaki direnişin ne kadar bu sürede e, böyle barışçıl yollarla devam edeceği e, tabii ki tartışılır. Hani çünkü inanılmaz bir polis birikimi var. E, biz bu yollardan e, ne bileyim işimize gidip geleceğiz. En azından burada kalan insanların işe gidip geldiğini biliyoruz. Bu, ne kadar provokasyon yapmayacaklar, ne kadar e, bu insanlara e, izin verecekler, ne kadar demokratik olacaklar bunların hiçbir örneğini göstermediler. Evet. evet, öte yandan da e, tabii işte onların da işlerini çok kolay olmadığını söyleyebilmek mümkün. Çünkü e, kelimenin gerçek anlamında bütün dünyanın gözleri de onların evet. önünde. Yani hem e, uluslararası bütün medya, e, BBC başta yani, olmak anonsların üzere. Dışında, anonsların evet. dışında barışçı bir ortam sergiledikleri görülmüyor burada. Sadece anonslarda bu geçiyor. Ee, ve vali, valinin e, ne bileyim devlet görevlilerin açıklamalarında böyle bir e, aç, e, barışçılık söylemler duruyor. Ama o alanda böyle bir barışçıl söylem ve barışçıl müdahale yok. Hiçbir müzakere edilmeden hiçbir yani hemen acilen e, ne bileyim saldırırcasına insanlara müdahale edilmeye başlanıyor. Ha, Gezi Parkı'na müdahale edilmek, etmelerden biraz çekiniyor gibiler. Ama onu da provoke ediyorlar. İşte buradaki insanları e, a, ne bileyim şu an herkes. Burada gaz maskeyle gözleri yaş yerlerde yatanlar mesela, doktorlar yetişemiyor. İnanılmaz bir kaos var. Bu, yani? Bu yaralılardan söz ettin yaralılar. Evet. Bu gazdan mı yani? Hayır, su... Gazdan olan da var tabii ki şeyden de fiziksel gaz gaz çarpması, ses bombası gibi şeylerden yaralanan insanlar da var. Ses bombası da kullanılıyor mu? kullanılıyor tabii ki. Her şey bütün yine bütün o e, ilk başlayan günkü gibi bütün provokasyonlar deniyorlar gibi. Evet. Büyük bir... Yani bu kadar bir barışçılık ortam yok yani. Bu seste bu, sesle, bu e, kaosta. Evet. Ve hala sesleri duyuyor musunuz bilmiyorum ama Mehmet Emin Bey bir telefon... şey daha soracağım. Bakın Son bir şey sesleri daha soracağım. duyuyor musunuz telefonda? Bakın e, ta... yani, çok duyulmuyor. Ha, telefondan çok duyulmuyor çünkü biraz uluğum ben ama inanılmaz burada Patlamalar oluyor. Yani. Öyle mi ha patlama yani ses sesleri oluyor o anlamında. Yani ses bombası, gaz gaz bulutları. Mehmet Emir yani... Bey son bir şey daha evet, soracağım. Ee, gezi parkının içine, yani Valimutlu'nun şöyle bir tweeti vardı. Ee, gençler gezi parkı içine, çevresine sis bombası atıp bunu polis, e, polisin gaz bombası attı yönünde kışkırtmalar için, kull için kullanacakları, kullanacak, kullanacak olanlara dikkat edin diyordu. Ee, evet. Şunu sormak istiyorum ben sadece. Evet. İçine atılmasa dahi. Gezi evet. Parkı'nın. Şu anda etkilenme evet. gibi bir durum var mı? Bundan bahsettiğiniz var, biraz daha detaylı bahsedebilir insan, misiniz? İnsanlar şu an birbirlerine bu yaptıkları karışımları sıkıyorlar. Çünkü orada ya yani Gezi Parkı ile Taksim Meydanı zaten iç içe geçmiş bir durumda. Yani o, oradan nasıl gelmesin ki tam dibine atıyor. Yani Ve ağaçların olduğu bölüme atıyorlar gazları. Tamam, parkın içinde böyle yani, bir durum söz konusu. Tabii parkın içinde. Şu an ben mesela parkın meydan tarafındayım. Bu eski polis karakolunun o bölümdeyim. Buraya kadar kadar bütün gazlar gelmiş durumda. E, bütün insanlar e, gözlerinden yaşlar. E, ya yani burada inanılmaz bir kaos ortamı evet, yaratılıyor ve evet. insanlar burada barışçıl olarak bulunan insanlar bile geriliyorlar ister istemez. Evet. Ve hani, müdahale olacak mı olmayacak mı, bunun garantisini e, şu an almış değiller yani. Evet, almış en, olsa inanın durum daha farklı olur. Evet, en acayip olanlardan biri de Biraz sonra yani belki de 2 dakika evet. sonrayı verdiler ve saat onda bir basın toplantısı yapılacağını açıkladı. Valilik resmen açıklama evet. yaptı. Ama gözlerimizin önünde mesela NTV'den ve Milliyet'ten takip ediyoruz. Bir evet. yandan da sizinle konuşarak meydanın evet. ve Gezi Parkı'nın durumunu yani burada bir basın toplantısının nasıl yapılabileceğini insanın kolay kolay aklı almıyor. Çünkü evet. yani gaz yani bulutları var içeri, ya. Su sıkılıyor. Böyle bir ortam yok burada. Yani basın toplantısı yapacak, barış işlere insanlar birbiriyle müzakere ediyor. Bunların hiçbirini yani başbakanın hükümetin de devlet görevlerinde de söylediği o müzakere süreçleri tekrar kapanmış durumda. Yani iki gün önce, üç gün önce e, danışma kurullarıyla e, insanlar, inisiyatiflerle görüşüleceğini söylenenler, şu an neredeler, bu görüşmeler olmadan niye bir böyle bir şeye kalkışıldı? Bunların hiçbirinin açıklamasını yapmadan sadece işte marjinal gruplar, e, faiz lobileri, bütün her şey, ya her şeyi kendileri biliyor, her şeyin doğrusunu kendileri yapıyor zannediyorlar bunlar. E, halkı bu şekilde de barışçı söylemlerle buradakileri e, yalnızlaştırmak istiyorlar bence. Evet, çok evet. teşekkür ederiz. Tekrar ben teşekkür e, gün boyunca da takip etmeye çalışacağız. E, tekrar Olsun. ilişki kurma Görüşmek imkanımız üzere. olabilir. Çok evet. teşekkürler. İyi günler. Evet Açık Radyo burası 94.9 saat 10'a geliyor. Bir dakika var hatta biraz önce İstanbul Valisi'nin de e, çeşitli açıklamaları arasında Gezi Parkı'na kesinlikle dokunulmayacak sadece pankartlar temizlenecek gibi açıklamalarından sonra gerçekten inanılması kolay olmayan bir açıklama vardı. O da saat 10'da basın toplantısı yapılacak ama görebildiğimiz kadarıyla ortalık sudan gazdan yaralılardan evet sistem geçilmiyor. O durumda yapılacak bir basın toplantısının kime ne kadar hayır, aydınlatıcı olacağını söyleyelim. Biz bir şarkı çalalım şimdi size. Ondan sonra da açık gazete özel yayını kapatalım mı? Kapatalım. Sonra özel yayına geçelim. Özel yayına geçelim. Özel yayından özel, özel yayına geçelim. Sonrasında da bakarız. Keep my on going. I think we go. We can't stop. We're not up. Keep on going. Keep my este sí.